kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmeniz için, sözde mazeretlerini tekrarlayarak Allah'a yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta oldukları günahlarının karşılığı olarak da, onların varacakları yer cehennemdir. Onlardan razı olmanız için size yemin üstüne yemin ederler. Fakat siz onlardan razı olsanız bile, Allah, fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. Bedevi Araplar, kafirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter hem de Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Bedevi Araplardan öylesi vardır ki Allah yolunda infak ettiğini zarar sayar ve bundan kurtulmak için sizin başınıza belalar gelmesini bekler. Bekledikleri o kötü belalar kendi başlarına gelsin. Allah semidir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Bedevi Araplardan öylesi de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman eder, Allah yolunda infak ettiğini, Allah katında yakınlığa ve Resulün dualarını almaya vesile sayar. Bilesiniz ki gerçekten o infak ettikleri şeyler, kendileri için Allah katında bir yakınlıktır. Allah onları yakında, rahmetinin içine ve cennete koyacaktır. Çünkü Allah gafurdur, rahîmdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. İmanda, amelde ve hayırda yarışıp öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük fazilet, kurtuluş ve saadet budur. Çevrenizdeki Bedevi Araplardan ve Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki nifakta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Onlara iki defa dünyada da kabirde de azap edeceğiz, sonra da onlar ahirette büyük bir azaba atılacaklardır. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler, salih bir ameli kötü olan bir başka amelle karıştırdılar. Eğer tövbe ederlerse umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Resulüm, onların mallarından sadaka al ki bununla onların nefislerinin cimriliğini temizliyesin, onların nefislerini teskiye edesin ve onlara dua et. Çünkü senin duan onların gönüllerine inen bir nur ve bir sekinettir. Allah, Semî'dir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Hem onlar bilmiyorlar mı? Allah, kullarının tövbesini kabul eden, sadakaları alıp geri çevirmeyendir. Çünkü Allah, evet, O, Tevvâb'dır, rahimdir. Tövbeleri, kendisine dönenlerin dönüşünü kabul eden, isimlerinde ve fiillerinde,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 Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. O bunlara ya hak ettiklerinden dolayı azap eder veya rahmetinden tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Münafıklar arasında bir de müminlere zarar vermek, ayetleri inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve رسولüne karşı savaşmış olanın gözcülüğünü yapmak için bir mescidi, mescidi dırarı üst edinenler de vardır. Onlar biz bu yaptığımızla iyilikten başka bir şey istemedik diye de mutlaka yemin ederler. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Resulüm, orada asla namaza durma. İlk günden beri takva üzere kurulan, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanların kurduğu Kuba Mescidi, elbette içinde namaza durmana daha layıktır. Orada Allah'ın ayetlerini ders edinip Resul'e itaat ederek nefislerinin küfründen ve şirkinden temizlenmeyi seven yiğit adamlar vardır. Allah, nefislerinin küfründen ve şirkinden iyice temizlenenleri sever. Binasını, dünyadaki hayatını ve bütün davranışlarını, Allah'tan takva, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışma ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını her an çökmeye hazır bir uçurumun kenarına kurup, onunla beraber, kendisi de çöküp cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalim kavmi hidayete erdirmez. Onların kurmuş oldukları bu tür binalar ölüp de kalpleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe ve nifak sebebi olarak kalmaya devam edecektir. Allah alimdir, hakimdir her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Muhakkak ki Allah, müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine mutlaka verici cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onlara vaat edilen bu cennet Allah'ın kendi üzerine aldığı hak bir vaattir. Ahdine Allah'tan daha çok vefa gösteren kim vardır? Öyleyse ey müminler, onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük fazilet, kurtuluş ve saadet budur. Bu alışverişi yapanlar, Allah'a ve Resulüne gönülden itaat ederek tövbe edenler, İbadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men edenler ve Allah'ın sınırlarını muhafaza edenlerdir. Resulüm, işte bu müminleri müjdele. Cehennem ehli oldukları kendilerine apaçık belli olduktan sonra, yakınları dahi olsalar, Allah'a şirk koşanlar için, Mağfiret dilemek Nebi'ye ve iman edenlere yakışmaz. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ise sadece ona verdiği sözden dolayıydı. Fakat gerçekten onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine apaçık belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim, bağrı yanık, çok aheden ve çok yumuşak huylu idi. Allah bir toplumu kendilerini hidayete erdirdikten sonra takva sahibi olacakları şeyleri, kulluk sorumluluklarını onlara iyice açıklamadıkça dalalete düşürecek değildir. Muhakkak ki Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Şüphesiz göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O Hayat verir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Anolsun olsun ki Allah, Tebük seferine katılmayanlara izin vermesinden dolayı Nebisini affettiği gibi, içlerinden bir kısmının kalpleri neredeyse eğrilmek üzere olmasının ardından o güçlük zamanında ona tabi olan muhacirlerle ensara da tövbeyi nasip etti. Sonra da onların tövbelerini kabul buyurdu. Çünkü O, onlara karşı çok rauftur, rahimdir. Kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Allah, seferden geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Öyle ki, yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı ve Allah'tan gelecek olana karşı yine ondan başka sığınacak hiçbir yer olmadığını iyice anlamışlardı. Sonra Allah onlara tövbeyi nasip etti ki tövbe etsinler. Çünkü Allah, evet O, Tevvaptır, Rahim'dir. Tövbeleri, kendisine dönenlerin dönüşünü kabul eden isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve Rablerine, abd olacaklarına dair verdikleri söze sadakat gösteren sadıklarla beraber olun. Medine halkına ve onların çevresinde bulunan Bedevi Araplara, Allah'ın Rasulünün sefer çağrısından geri kalmaları ve O'nun canından önce kendi canlarını düşünmeleri yakışmaz. Bu böyledir. Zira Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk ve bir açlığa duçar olmaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları yoktur ki bunlarla kendilerine salih bir amel yazılmış olmasın. Çünkü Allah, muhsinlerin, güzellik yapıp güzel olanların mükafatını zayi etmez. Onların Allah yolunda ne küçük ne de büyük infak edecekleri bir harcama ve ne de geçecekleri bir vadi vardır ki, Allah'ın onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması için bu ameller onların lehine yazılmış olmasın. Bununla beraber, müminlerin topyekun sefere çıkmaları doğru değildir. Fakat onlardan, her bir kabileden bir taifenin sefere çıkmaları, diğerlerinin de dini iyice anlamaları ve seferden kendilerine döndükleri zaman kavimlerini Allah'ın ayetleriyle uyarmaları gerekmez miydi? Ta ki onlar Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar. Ey iman ettiğini iddia edenler! Kafirlerden öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın. Öyle ki onlar sizde bir sertlik ve sağlam bir dirayet bulsunlar. Bilin ki şüphesiz Allah, muttakilerle, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse onlardan kimi, münafıklar, bu sure hanginizin imanını artırdı derler. Fakat iman edenlere gelince, her inen sure onların imanını artırır ve onlar bununla sevinirler. Her inen sure, kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık bulunanlarınsa, gönüllerindeki pisliklerine pislik katar ve böylece onlar kafir olarak ölüp giderler. Onlar her yıl bir veya iki kez çeşitli musibetlerle imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Yine de ne tövbe ediyorlar, ne de bunlardan ibret ve öğüt alıp tezekkür ediyorlar. Bir de ne zaman bir sure indirilse, onlardan bazısı bazısına göz kırparak bakıp, çevreden sizi birisi görüyor mu derler. Sonra da sıvışıp giderler. Şüphesiz onlar, fıkh etmeyen, apaçık ortada olan hakikati düşünüp idrak etmeyen bir kavim oldukları için Allah onların kalplerini imandan çevirmiştir. Andolsun ki size kendi içinizden öyle bir Rasul gelmiştir ki sizin zahmet ve meşakkat çekmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşıysa çok rauftur, rahimdir. Allah'ın esmasının üzerinde tecelli etmesiyle, müminlere karşı şefkatle muamele eden ve ahlakında her zaman Allah'ın rahmeti tecelli edendir. Resulüm, Eğer onlar ayetlerimden ve senden yine de yüz çevirirlerse, artık onlara de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben ancak,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 Lam, ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın bu Kur'an'ın ayetleridir. İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında onlar için bir sıdıkiyet makamı, sadakatini ispatlayanların büyük bir makamı olduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler, muhakkak bu apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde safhada yaratan, sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa hükümran olan Allah'tır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte bu işleri yapan Rabbiniz Allah'tır. O halde O'na abdolup kulluk edin. Hala bunu tezekkür ederek düşünüp ibret almaz mısınız? Hepinizin dönüşü O'nadır ve Allah'ın bu vaadi haktır. Muhakkak ki O, ilk olarak yaratmaya başlayan, sonra iman edip salih ameller işleyenlere adaletle mükafat vermek için O yaratmayı ahirette tekrar edip iade edendir. Kafir olanlara gelince inkar etmekte oldukları şeylerden ötürü kıyamette, onlar için kaynar sudan biri içecek ve elem verici, iç yakan bir azap vardır. O, güneşi bir ışık kaynağı, ayıysa bir nur yapan, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için ona bir takım menziller takdir edendir. Allah bunları ancak hak ve hikmetle yaratmıştır. O, bilen ve bilmek isteyen her bir kavim için ayetleri birer birer böyle açıklar. Muhakkak ki, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında takvalı olan, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışan bir toplum için ayetler vardır. Muhakkak ki, bize kavuşacağını ummayanlar, dünya hayatına razı olup, onunla mutmain olanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle varacakları yer ateştir. Muhakkak ki, iman edip salih ameller işleyenlerse, iman etmeleri sebebiyle Rableri onları hidayete erdirir. Onların naim cennetlerinde altlarından ırmaklar akar. Onların oradaki duaları, Allah'ım sen subhansın, her türlü noksanlıktan münezzehsin demeleridir ve oradaki birbirlerine temennileri selamdır. Onların dualarının sonu da hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur demeleridir. Eğer Allah İnsanlara hayrı, kendileri için aceleyle istedikleri gibi, yaptıkları günahlarla hak ettiklerinden dolayı şerri de aceleyle verseydi, elbette onların ecellerine karar verilirdi. Fakat bize kavuşmayı ummayanları biz, azgınlıkları içinde bırakırız da dünyada bocalayıp dururlar. İnsana bir zarar, bir sıkıntı dokunduğu zaman, yan yatarken, otururken veya ayaktayken o sıkıntının giderilmesi için bize dua eder. Fakat biz ondan o sıkıntıyı giderince sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan dolayı hiç bize dua etmemiş gibi eski haline devam eder. İşte müsrifler, dünya menfaati uğruna hayatını israf edenler için yapmakta oldukları şeyler onlara böyle süslü gösterilmiştir. Andolsun ki sizden önce rasulleri kendilerine apaçık mucizelerle geldiği halde, onları yalanlayıp onlara zulmettiklerinden ve onlara iman edecek de olmadıklarından dolayı nice nesilleri helak ettik. İşte biz mücrim, Allah'a karşı suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Sonra da nasıl amel edeceğinizi görmek için, onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık, onların yerine sizi getirdik. Onlara ayetlerimiz apaçık okunduğu zaman, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, Rasûl'e, ya bundan başka bir Kur'an bize getir veya bunu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, bana vah yolunandan başkasına uymam. Çünkü ben, Rabbime isyan edersem, elbette büyük bir günün azabından korkarım. De ki, Eğer Allah dileseydi, ben onu size okumazdım, Allah da onu size bildirmezdi. Andolsun ki ben, sizin içinizde bundan, Kur'an bana indirilmeden önce, yıllarca bulundum. Benim asla yalan söylemeyeceğimi, siz çok iyi biliyorsunuz. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? O halde Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Muhakkak ki mücrimler iflah olmazlar. Onlar Allah'tan başka kendilerine zararı da faydası da olmayanlara abd olup kulluk ediyorlar ve diyorlar ki: Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa, O Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir ve onların şirk koştuklarından yücedir. İnsanlar sadece bir tek ümmetti, sonradan ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz hüküm olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verilirdi, işleri bitirilirdi. Bir de onlar, o Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi, diyorlar. De ki, gayb ancak Allah'ındır. Akıbetinizi bekleyin bakalım. Muhakkak ki, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Kendilerine dokunan kıtlık ve hastalık gibi bir zarardan sonra, insanlara bir rahmet ve ferahlık tattırdığımız zaman, bir de bakarsın ki, ayetlerimiz hakkında onların yine bir tuzakları, asılsız iddiaları vardır. De ki, Allah'ın tuzağı daha süratlidir. Muhakkak ki, Resullerimiz olan yazıcı melekler, kurmakta olduğunuz tuzakları tek tek yazıyorlar. Sizi karada ve denizde gezdiren odur. Hatta siz gemide bulunduğunuz, o gemide içindekileri tatlı bir rüzgarla alıp götürdüğü ve içindeki yolcular bu yüzden neşelendikleri bir anda o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her yerden onlara dalgalar hücum eder. Onlar çepe çevre kuşatıldıklarını anlarlar ve öleceklerini zannederler de dini yalnız ona haskılarak and olsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız diye Allah'a dua ederler. Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki onlar yeryüzünde haksız yere azgınlık yaparlar. Ey insanlar sizin azgınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Bununla sadece fani dünya hayatının menfaatini elde edersiniz, sonra dönüşünüz yine bizedir. Biz de artık o gün yaptıklarınızı size tek tek haber veririz. Dünya hayatının misali ancak gökten indirdiğimiz bir suya benzer ki, insanların ve hayvanların yediği, yeryüzü bitkileri onun sayesinde yetişip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle zinetini takınıp rengarenk süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada bir gece veya gündüz ona emrimiz olan afet gelir de onu sanki dün hiç üzerinde bir şey yokmuş gibi kökünden kopararak biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz tefekkür eden, enine boyuna düşünen bir kavim için ayetleri birer birer böyle açıklıyoruz. Allah kullarını selam yurdu olan cennete davet eder ve o dilediğini, hidayeti isteyeni sırat-ı mustakime, hakka dost doğru varan yola hidayet eder. Güzellik yapanlara, Ahirette karşılık olarak daha güzeli vardır. Bir de fazlası Allah'ın rızası ve cemali vardır. O gün onların yüzlerini ne katran gibi bir siyahlık ne de bir zillet bürür. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kötülük kazananlara gelince bir kötülüğün cezası onun benzeriyledir ve onların yüzlerini bir zillet bürür. O gün onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse yoktur. Onların yüzleri sanki kapkaranlık geceden bir parçayla kaplanmıştır. İşte onlar da ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a şirk koşanlara, ''Hadi, siz ve şirk koştuklarınız yerlerinize diyeceğimiz gün, artık onların şirk koştuklarıyla aralarını ayırmışızdır ve onların Allah'a şirk koştukları onlara der ki, Siz bize tapmıyordunuz. Kendi nefsinize, heva ve hevesinize tapıyordunuz. Şimdi bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Muhakkak ki biz, sizin bize tapmanızdan habersizdik. İşte orada herkes geçmişiyle imtihan edilir. Artık onlar hak mevlaları olan Allah'a döndürülmüşlerdir ve Allah'a şirk koşarak iftira ettikleri şeyler de kendilerinden sapmış, kaybolup gitmiştir. Resulüm, o müşriklere de ki, sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Ölüden diriyi kim çıkarıyor? Diriden ölüyü kim çıkarıyor? Her türlü işi kim idare ediyor? Onlar hemen Allah diyecekler. De ki: Öyleyse hala takvalı olmayacak, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmayacak mısınız? İşte bu, sizin hak olan Rabbiniz Allah'tır. Zaten haktan öte dalaletten başka ne vardır? O halde nasıl haktan döndürülüyorsunuz? İşte böylece Rabbinin fasıklar hakkındaki muhakkak ki onlar iman etmezler sözü hakikat oldu. Resulüm, de ki Allah'a şirk koştuklarınızdan bir şeyi yoktan ilk defa yaratacak, sonra onu tekrar iade edecek olan var mı? De ki, Allah her şeyi ilk defa yaratıp, sonra onu tekrar iade eder. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? De ki, Allah'a şirk koştuklarınızdan sizi hakka hidayet edecek var mı? De ki, Allah hakka hidayet eder. Öyleyse hakka hidayet eden mi tabi olunmaya daha layıktır? Yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine hidayeti bulamayan mı? Öyleyse size ne oluyor? Nasıl böyle yanlış hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Şüphesiz ki zanda haktan hiçbir şeyi kazandırmaz. Muhakkak ki Allah onların yapmakta olduklarını en ince ayrıntısına kadar bilendir. Bu Kur'an Allah'tan gelmiştir. Başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekileri tasdik eder ve Levh-i Mahfuz'daki kitabı açıklar. Onda hiçbir şüphe yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu,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 Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Ama bak zalimlerin akıbeti nasıl oldu? Onlardan kimi o Kur'an'a iman eder, kimi de ona iman etmez. Senin Rabbin fesat çıkaranları en iyi bilendir. Resulüm, onlar seni yalanlarlarsa de ki, benim amelim bana, sizin ameliniz de Sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele aklını kullanmayanlara sen mi işittireceksin? Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri, hele hakikati görmek istemeyenleri sen mi hidayete erdireceksin? Muhakkak ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler. Allah'ın onları bir araya toplayacağı mahşer günü, onlar sanki gündüz birbirleriyle sadece tanışacakları bir saat kadar kalmış gibidirler. Andolsun ki o gün Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar hüsrana uğramıştır ve hidayete erenlerden olmamışlardır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana dünyadayken onları helak ederek göstersek veya seni daha önce vefat ettirsek de onların dönüşü yine bizedir. Dahası Allah şehid ismiyle onların yaptığı her şeye şahittir. Her ümmetin bir rasulü vardır. Rasulleri onlara, Allah'ın vahyini tebliğ etmek için geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. O Resulü inkar edenler, eğer doğru söyleyenlerden iseniz söyleyin bakalım bu vaat ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir zarar veya fayda verecek bir güce sahip değilim. Her ümmetin, büyük küçük her topluluğun bir eceli vardır. Ecelleri gelince, ne bir an geri kalırlar, ne de bir an ileri gidebilirler. De ki, eğer onun azabı size geceleyin ya da gündüz vakti gelirse, ne yaparsınız? Hiç düşündünüz mü? Mücrimler, bunu ne diye acele istiyorlar. Sonra, kıyamet vuku bulduğu zaman mı ona iman edeceksiniz? O gün size denir ki, şimdi mi iman ediyorsunuz? Halbuki onu, bugünün gelmesini acele istiyordunuz. Sonra da, hem kendilerine, hem de başkalarına zulmedenlere, ebedi azabı tadın, siz kazandıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız denilir. Resulüm, o, azap gerçek midir diye senden bu büyük haberi soruyorlar. De ki, evet, Rabbime and olsun ki o muhakkak gerçektir ve siz bu konuda Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. O gün zulmeden herkes, yeryüzünde ne varsa, Azaptan kurtulmak için şüphesiz onu feda eder ve azabı gördükleri zaman için için pişmanlık duyar. Artık onların aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Dikkat edin! Muhakkak ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yine dikkat edin! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. O hayat verir ve öldürür ve hepiniz O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! And olsun ki size Rabbinizden bir nasihat, göğüslerde olan manevi hastalıklara bir şifa, müminler için bir hidayet ve bir rahmet olan Kur'an gelmiştir. Resulüm! Onlara de ki, Allah'ın lütfu ve rahmetiyle yalnız bununla, Kur'an'la ferahlayıp sevinsinler. Bu, onların toplayıp biriktirdikleri dünya malından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın rızık olarak sizin için indirdiği ve sizin bir kısmını haram ve bir kısmını da helal kıldığınız şeyleri hiç düşündünüz mü? De ki, Allah mı size bunun için izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uydurarak iftira edenlerin kıyamet günü, Allah hakkındaki zanları nedir? Muhakkak ki Allah, insanlara karşı lütuf sahibidir, fakat onların çoğu şükretmezler. Her ne işte olursan ol, Kur'an'dan her ne okursan oku ve siz, her ne yaparsanız yapın, ona daldığınız zaman biz mutlaka üzerinizde şahidizdir. Yerde, gökte, zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda bulunmasın. Dikkat edin! Şüphesiz Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Onlar, iman edenler ve takvalı olanlar, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın kelimelerinde asla değişme yoktur. Allah sözünden caymaz. İşte azim fazilet, kurtuluş ve saadet budur. Resulüm, onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet Allah'a aittir. O, Semî'dir, Alîm'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. Dikkat edin! Göklerde kim var ve yerde kim varsa şüphesiz Allah'ındır. Allah'tan başkasına dua edenler, yalvaranlar, hakikatte, Allah'a şirk koştuklarına tabi olmuyorlar. Onlar ancak zan ile nefislerine tabi oluyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar. Geceyi içinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü ise çalışıp kazanmanız için aydınlık kılan O'dur. Muhakkak ki bunda hakkı işiten bir kavim için ayetler vardır. Ehli kitap, Allah çocuk edindi, dediler. Haşa! O subhandır, bundan münezzehtir. O ganidir, hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu zattır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bu konuda sizin yanınızda herhangi bir delil de yoktur. Siz şimdi, Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Resulüm, De ki, Muhakkak ki Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler asla felaha, kurtuluş ve saadete eremezler. Onlar için dünyada az bir faydalanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar ettiklerinden dolayı onlara şiddetli azabı tattırırız. Resulüm, Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine demişti ki: "Ey kavmim, eğer benim nebiilik makamım ve size Allah'ın ayetlerini hatırlatmam ağır geldiyse, iyi bilin ki ben yalnız Allah'a tevekkül ediyorum. Artık siz de Allah'a şirk koştuğunuz ortaklarınızla beraber toplanıp bana ne yapacağınızı kararlaştırın, sonra Yapacağınızı kendinize dert edinmeyin. Bundan sonra vereceğiniz hükmü bana uygulayın ve bana göz bile açtırmayın. Bununla beraber eğer benden yüz çevirirseniz çevirin. Zaten ben sizden bir ücret de istemedim. Benim ücretim, mükafatım ancak Allah'a aittir ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Buna rağmen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 Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar daha önce yalanladıkları şeye iman edecek değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. Sonra onların ardından Musa ve Harun'u mucizelerimizle Firavun'a ve kavminin ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar da iman etmeyip kibirlendiler ve mücrim bir kavim oldular. Katımızdan onlara hak olan mucizelerimiz gelince de şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa size hak geldiğinde onun için hep böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Halbuki sihirbazlar iflah olmazlar dedi. Onlar ise şöyle dediler. Sen bize babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi döndüresin de, yeryüzünde büyüklük ve hüküm ikinizin olsun diye mi geldin? Biz size iman edecek değiliz. Daha sonra Firavun yanındakilere dedi ki, bilgili bütün sihirbazları bana getirin. Sihirbazlar gelince Musa onlara, ne atacaksanız atın dedi. Onlar ellerindeki ipleri atınca, o attıkları ipler yılan gibi görünüp hareket etti. Bunun üzerine Musa dedi ki, Sizin getirdiğiniz şey sihirdir, sadece bir göz boyamadır. Muhakkak ki Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah fesat çıkaranların işini ıslah etmez. Mücrimlerin hoşuna gitmese de Allah sözleriyle, Rasulleri aracılığıyla gönderdiği ayetler ve mucizelerle hakkı açığa çıkaracaktır. Buna rağmen Firavun ve kavminin ileri gelenlerinin kendilerini belaya uğratmasından korktukları için kavminden bir grup gençten başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun yeryüzünde büyüklük taslayan bir zorba idi ve o gerçekten haddi aşarak Allah'ın ona verdiği saltanatı israf edenlerdendi. Musa dedi ki, Ey kavmim, eğer Allah'a iman ettiyseniz ve eğer ona teslim olmuş Müslümanlarsanız, o halde sadece ona tevekkül edin, güvenip dayanın. Onlar da dediler ki, Biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi o zalimler topluluğuna bir imtihan kılma, onları bize musallat etme ve bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Biz de Musa ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi Allah'a secde edilen kulluğun talim edildiği bir kıblegah yapın, namazlarınızı da ikame ederek her an Allah'ın huzurunda durmaya çalışın ve böyle yapan müminleri müjdele diye vahyettik. Musa dedi ki, Rabbimiz, muhakkak ki sen, Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Rabbimiz, onlara bu nimetleri insanları senin yolundan saptırsınlar diye mi verdin? Rabbimiz, Onların mallarını yok et, kalplerine sıkıntı ver. Ta ki onlar elen verici, iç yakan azabı görünceye kadar iman etmesinler. Allah, Musa'ya ve onun duasına iştirak eden Harun'a buyurdu ki, Andolsun ikinizin de duası kabul olundu. O halde siz istikamet üzere yolunuza devam edin, ve sakın o kendini ve Rabbini bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın. Ve biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusu da zulmetmek ve saldırmak üzere onların peşine düştü. Ne zaman ki Firavun denizde boğulacağını anladı, gerçekten İsrailoğullarının kendisine iman ettiğinden başka ilah olmadığına ben de iman ettim ve ben Müslümanlardanım dedi. Allah buyurdu, Şimdi mi iman ettin? Ant olsun ki sen daha önce isyan etmiş ve fesat çıkaranlardan olmuştun. Bugün senden sonra geleceklere bir ibret olman için senin bedenini bozulmamış bir ceset olarak kurtaracağız. Gerçi insanlardan çoğu hakikaten ayetlerimizden gafildirler. Andolsun ki biz İsrailoğullarını güvenli bir yurda yerleştirdik ve onları temiz şeylerden rızıklandırdık. Kendilerine ilim, Tevrat gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Muhakkak ki senin Rabbin aralarında ihtirafa düşmüş oldukları şeyler hakkında kıyamet günü hükmünü verecektir. Resulüm, eğer sana indirdiğimizden, bu anlattığımız olaylardan şüphedeysen, senden önce kitabı, Tevrat'ı okuyanlara bu kıssaları sor. Andolsun ki Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Sonra hüsrana uğrayanlardan olursun. Muhakkak ki üzerlerine Rabbinin azap kelimesi, hükmü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelmiş olsa dahi o elem verici, iç yakan azabı görünceye kadar iman etmezler. Yunus'un kavminden başka, ne olurdu azabımız kendilerine gelmeden önce iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı daha olsaydı? Yunus'un kavmi iman edince, onlardan dünya hayatındaki rezillik azabını kaldırdık ve onları belli bir süreye kadar dünya nimetlerinden faydalandırdık. Resulüm, eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi topyekun iman ederdi. Hal böyleyken sen insanları iman etmeleri için zorlayacak mısın? Allah izin vermedikçe bir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. O, aklını kullanmayanların üzerine şirk ve küfür pisliğini döker. Resulüm, de ki, her biri bir ayet olan göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Fakat ayetler ve uyarılar iman etmeyen bir kavme fayda vermez. Yoksa onlar, kendilerinden önce gelip geçen ümmetlerin başlarına gelen azap dolu günlerin bir benzerini mi bekliyorlar? De ki, hadi bekleyin, muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. O beklediğiniz gün geldikten sonra biz rasullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte müminleri böyle kurtarmak bizim üzerimize bir haktır. Rasulüm de ki: Ey insanlar! Eğer benim dinim hakkında bir şüphe içindeyseniz bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin kulluk yaptıklarınıza abd olup kulluk yapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a abd olup kulluk yaparım. Çünkü ben müminlerden olmakla emrolundum ve bana hakka yönelmiş hanif olarak yüzünü dine çevir, sakın müşriklerden olma diye emredildi. Bir de Allah'ı bırakıp, sana ne fayda ne de zarar verebilecek şeylere dua etme. Eğer bunu yaparsan, o zaman sen muhakkak ki zalimlerden olursun diye vahyedildi. Resulüm, eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu senin üzerinden, ondan başka açıp kaldıracak yoktur. Eğer senin için bir hayır dilerse, onun lütuf ve ihsanını geri çevirecek de yoktur. O, bu lütuf ve ihsanını kullarından dilediğine eriştirir ve O, gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. De ki, ey insanlar, and olsun ki size Rabbinizden hak olan bu Kur'an gelmiştir. Artık kim hidayete ererse ancak kendisi için hidayete ermiş olur. Kim de dalalete düşerse o da ancak kendi aleyhine dalalete düşmüş olur ve ben sizin üzerinize vekil değilim, sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim. Resulüm, sen sana yoluna tabi ol ve Allah onlarla senin aranda hüküm verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin hayırlısıdır. Hud Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 123 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde, her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Elif, Lam, Ra. Bu, hakim, Khabir, her işinde hikmet ve hayır olan, ayrıca her şeyden ve herkesten haberdar olan Allah tarafından, ayetleri muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır. Bu kitabın özü şudur. Allah'tan başkasına abd olmayın. Resulüm de ki, muhakkak ki ben, onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Ve Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra da ona tövbe edin ki, sizi belirlenmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde faydalandırsın ve her fazilet sahibine kendi fazlından versin. Eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki ben sizin için başınıza gelecek o büyük günün azabından korkarım. Dönüşünüz ancak Allah'adır ve O her şeye kadirdir, kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Dikkat edin! Şüphesiz ki onlar, o Allah'ın ayetlerinden gizlenmek için göğüslerini bükerler, başka şeylerle ilgilenirler. İyi bilin ki onlar, göğüslerindeki niyeti gizlemek için kat kat elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü O, göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir.